Değerli dinleyenler, radyonuz Akre FM'de yeni bir İslam bilginleri ve icatları programıyla bir kez daha birlikteyiz. Programımıza Nahl suresinin 12. ayeti keriyesinin mealiyle başladık. İşte bugün bu ayeti kerimede bahsedilen Güneş, Ay ve yıldızların yer aldığı Samanyolu galaksisinden bahsedeceğiz. Değerli dinleyenler, bugün insanoğlu Ay'a gidip gelebiliyor. Yarınlarda dünyanın bu uydusuna kuracağı şehrin planını bugünden hazırlıyor. Dünyanın çevresinde dönüp duran binlerce yapma uydu var. Bunlar çok uzaklardaki yıldızların resimlerini çekebiliyor, hava durumlarını bildiriyor, yeraltı kaynaklarını tespit edip casusluk yapabiliyor. Teknolojinin dev adımları bizi uzay çağına ulaştırdı. Yıldızları daha yakından tanıyoruz. Güneş'in alev alev yanışını gösteren resimler çekilebiliyor. Dünyamız Güneş Sistemi içerisinde yer alan ve Güneş etrafında dönen dokuz gezegenden biri. Güneş Samanyolu Galaksisini oluşturan yaklaşık 200 milyar yıldızdan biri. Samanyolu Galaksisi de evrendeki yaklaşık 250 milyar galaksiden biri. 250 milyar galaksi, bir çırpıda söylenebilen bu rakamı bir düşünün. Eğer her bir saniyede bir galaksiyi sayacak olsak, tümünü saymamız yaklaşık 10 bin yıl sürecektir. Dahası, 10 bin yıllık dönemde tek bir saniye olarak sayacağımız galaksimizin içindeki yıldız sayısı da yaklaşık 200 milyar. Güneş ise bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Bir de şöyle düşünelim. Samanyolu galaksisinin evrendeki yeri, büyükçe bir dosya kağıdının üzerine işaretlenmiş sonsuz noktalardan sadece biri gibidir. Güneş sistemi de, Samanyolu galaksisinin içinde ancak bir nokta kadar yer kaplar. Dünyamızda güneş sistemi içinde gösterilirken, ancak birkaç milimetre büyüklükte gösterilmektedir. Yani uzay, evren içerisinde dünyanın yeri hiçliktir. Fakat bu hiçliğin içerisinde ise çok şey olan canlılık ve hatta Allah'ın halifesi olarak yaratılmış olan Ademoğlu var ve oğlunun kendisinin içine dürülmüş bir kainat var edilmiştir. Çünkü Allah sonsuzluk içinde anlamlı noktaları, noktaların içerisinde de sonsuzlukları yaratandır. Değerli dinleyenler, Güneş'in bütün özellikleri biraz önce okuduğumuz ayeti kerime mealinde bildirildiği gibi, dünyadaki yaşam için ayarlanmıştır. Çapının yaklaşık 696 bin kilometre büyüklükte ortalama bir yıldız olması, dünyamıza yaklaşık 149 milyon 664 bin 900 kilometre gibi uygun mesafede bulunması, yaydığı ışığının özellikleri, içerdiği element oranının bizim için uygun olması gibi. Isı ve ışık kaynağımız olan güneşin bütün özellikleri, Allah'ın rahmetiyle bizler için ayarlandığı seviyededir. Kainat mükemmel yaratılmış, içerisinde hiçbir bozukluk taşımayan bir yapıdır. Büyüklüğünü tanımlamak için ışık yılı birimi kullanılır. Saniyede 300 bin kilometre kat eden ışık bir yılda ne kadar yol alıyorsa, bir ışık yılı işte o kadardır. Fakat bugün uzay bilginleri için bazı hesaplamalarda ışık yılı da küçük bir değer olarak kalıyor. Bu kadar büyük bir yapıda yer alan Güneş, bilim adamlarına göre çok özel bir konuma sahiptir. Efendim, galaksideki bütün yıldızlar, dünyamızın Güneş etrafında döndüğü gibi galaksinin merkezi etrafında dönmekte. Bu merkez etrafında dönen yaklaşık 200 milyar yıldızın her birinin yörüngesi farklı. Güneş ve elbette onunla beraber biz de bu merkez etrafında sürekli olarak dönmekteyiz. Güneş'in bu merkez etrafındaki tek bir turu tamamlamasının yaklaşık olarak 230 milyon yıl olduğu hesaplanıyor. Güneş'in yörüngesini araştıran Lyve Üniversitesi'nden astronomi profesörü gelirmo Gonzales, Güneş'in bu yolculuğunda galaksideki tehlikeli bölgelerden korunduğunu fark etti. Gonzales, Güneş'in bu özel yörüngesinin altında onu benzeri yıldızlardan ayıran bazı özgün netelikler yarattığını belirtiyor. Böylece Güneş'in konumu, galaksinin yaşamı destekleyebilecek özellikte görünen çok ender yerlerinden biri olarak göze çarpıyor. Gonzales bu açıdan güneş sistemimizin yerleşilebilir galaktik bölge olarak tanımlandığı bölgede yer aldığını belirtiyor ve ekliyor. Gezegenimizdeki bütün canlılar en basit bakteriden en kompleks yapıdaki canlılara kadar hepsi varlıklarını bu faktörlerin eşsiz dengelerine borçludur. Gonzales'in tehlikelerine dikkat çektiği iki bölge galaksimizin merkezi ve galaksimizin dışında yer alan spiral kollardır. Birçok galaksi spiral şekildedir. Bu galaksilerdeki yıldızlar bir helezonu oluşturan çizgilerdeki gibi dizilirler. Kollarsa galaksinin en dışında yer alan kollardır. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. canu yanlı Varıp ziyarete dedik namuza sen mahmedin varıp ziyarete dedik namuza sen mahmedin Burası Akra efem Akra Akra Akra efem Tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok bakışlar bakışlar değerli dinleyenler Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında güneş sistemimizin galaksideki yaşantımıza en uygun yere yerleştirildiğini anlatmaya devam ediyoruz. Galaksinin merkezinde güneşin tam 3 milyon katı kütleye sahip bir kara delik bulunuyor. Bu kara delik muhteşem çekim kuvvetiyle etrafındaki bütün yıldızları yutarak onları yemektedir. Bilim adamları bu büyüklükte bir kara deliğin dünyamızı yutmasının sadece bir saniye süreceğini belirtirler. Galaksinin merkezinde bu çok tehlikeli çekim kuvvetinin yanı sıra bizim için çok zararlı olan radyasyon da yayılmaktadır. Bu radyasyon dev yıldızları oluşturan maddenin kara deliğin kütlesine katılırken sıkıştırılıp aşırı ısınmasından kaynaklanıyor. Eğer bu bölgeye yakın olsaydık yüksek radyasyondan dolayı yeryüzünde yaşam mümkün olmazdı. Galaksinin merkezinden yayılan zararlı gamma ışınları, x ışınları ve kozmik ışınlar tek bir canlı hücre dahi bırakmazlardı. Ancak güneş sistemimiz galaksinin merkezine yaklaşık 28 bin ışık yılı, yani 266 katrilyon kilometre uzaklıktadır ve bütün bu zararlı etkilerden uzakta ve güvendedir. Eğer galaksinin spiral kollarında olsaydık, Güneş, galaksinin merkezindeki tehlikelerden korunduğu gibi, galaksinin dış çemberinde yer alan spiral kollardan da korunmaktadır. Bu spiral kollar çok sayıda yıldızın doğum yeridir. Burada devasa büyüklükte birçok yıldız bulunur ve toplam kütleleriyle galaksinin spiral kollarını yoğun bir çekim alanı haline getirir. Bu kollar özellikle güneş sistemindeki kuyruklu yıldızları etkileyerek dünya için tehlike oluşturabilirler. Efendim... Güneş sisteminde trilyonlarca kuyruklu yıldız bulunuyor. Bunlar sistemin en dışında yer alır ve bütün sistemi bir küre gibi kuşatırlar. Bu kuyruklu yıldızlar normalde güneşin etrafında yörüngededirler ancak güneş dışında bir kütlenin devreye girmesi durumunda yörüngeden çıkabilirler. Eğer güneş sistemi galaksinin spiral kollarında olsaydı, bu kolların güçlü çekim kuvveti kuyruklu yıldızları yörüngelerinden kolaylıkla fırlatır, bu durumda dünyamız her an kuyruklu yıldızların bombardımanı altında kalırdı. Ancak Gonzales'in bildirdiğine göre, güneşin iki özelliği bizi bu bombardımandan korumaktadır. Birincisi güneşin hızı. Güneşin hızı spiral kolların hızına yakındır. İkisi de galaksi merkezinde yaklaşık aynı hızla dönmektedirler. Böylece güneşle spiral kolların yörüngesinin sık kesişmesi engellenmiş olur. Burada bizim yaşamamız için çok özel bir denge bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü Gonzales, yıldızların %95'inin hızının spiral kollara uyumsuz olduğunu belirtmektedir. Güneşin sahip olduğu bu özel hız sayesinde spiral kolların tehlikeli çekim etkilerinden korunuyoruz. Güneş'in bizi spiral kollardan koruyan ikinci mucizevi özelliği de yörüngesinin şeklidir. Güneş, yaşıt olan yıldızlardaki gibi elips değil, çember şekilli bir yörüngeye sahiptir. Gonzales bu konuda şunları söyler. Eğer Güneş'in galaksi merkezi etrafındaki yörüngesi biraz daha az çembersel olsaydı, Güneş'in spiral kollarının içinden geçme ihtimali yükselirdi. Bütün bunlar Güneş'in konumu ve yörüngesinin özel olarak belirlendiğini gösterir ki zaten yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Zar'iyat suresi 7. ayeti kerimesinde "Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için" buyurarak buna işaret etmektedir. Görüldüğü gibi modern bilimin güneşin yörüngesiyle ilgili bulguları Allah'ın 14 asır önce indirdiği Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ayetlerde işaret edildiği gibidir. Bu bilimsel araştırmalar Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha gösteriyor bizlere. Değerli dinleyenler! Üzerinde yaşadığımız dünya ile bizler Samanyolu Galaksisinin canlıların yerleşimine en uygun bölgesinde bulunuyoruz. Güneş Sisteminin Galaksi Haritasındaki yerini araştıran bilim adamları, bütün hayatı yok edecek kadar yakıcı kozmik fırtınalardan uzak ve güvende olduğumuzu ifade ediyorlar. Güneş'in galaksinin tehlikeli koridorlarına sokulmadan ve özel ayarlanmış çembersel bir yörüngede akıp gitmesi, Yüce Allah'ın tespit ettiği dengeli bir durumdur. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi 38. Ayet-i Kerimesinde bildirdiği gibi. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihver etrafında muntazam olarak cereyan etmektedir, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Efendim bu gizemli ve düşündürücü konuya devam edeceğiz. Ama önce yine güzel bir eser arasıyla sözümüzü aralayalım. Tu nombre es tuyo y Hold yeah. on. Efem Tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız bu kadar önemli ve bildiğimiz ölçülerle ölçülemeyecek kadar büyük bir mekanı, bilinenleri bilinmeyenlerinin yanında bir hiç olan uzayı tanımak mümkün değildir. Fakat insanoğlu kendisiyle kainat arasında bir karşılaştırma yaparak kendisinin kainat içinde çok özel bir konuma sahip olduğunu ama aynı zamanda da hem kendisini hem kainatı yaratanın karşısında gerçekten bir hiç olduğunu anlamalı ve sonunda da Rabbine yönelerek secdeye kapanıp Allah'ım sen bunları boşuna yaratmadın demelidir. Samanyolu galaksisinin gizemi içerisinde Güneş sistemini barındırmasıdır. Güneş sisteminin anlamı da içerisinde Allahü Teala'ya halife olma şerefine ulaşmış insanı misafir etmesindendir. Allahü Teala bütün kainatı insanın hizmetine sunmuş, ancak insanı da kendisine kul olmaya davet etmiştir. Kainat sonsuzluğu içinde bir nokta seviyesindeki güneş sistemindeki insanın gönlünde de kulluğun sonsuzluğuna ulaşma dileğiyle bu bölümdeki âlimimizi tanıtmaya geçiyoruz efendim. Değerli dinleyenler, 13. yüzyıl başlarıydı. İslam devletinin kalbi kana alıyordu. Meşhur Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han girdiği yerleri yakıp yıkıyor, taş üstünde taş bırakmıyordu. Bu istila sırasında Bağdat'a da girmiş, oranın da altını üstüne getirmiş, şehir yağmaya uğramış, halife sarayı yerle bir edilmiş, kütüphaneler yakılmış, içindeki kitaplar nehre atılmış, mübalağasız nehir 15 gün mürekkep gibi akmıştı. Orta Asya steplerinden kopup gelen bu felaket, sonunda İslam kültürüne boyun bükmek zorunda kaldı. Hülaigül, saltanatını devam ettirebilmek için ilme dayanmak zorunda kaldı. Bu arada ün kazanmış olan muharrir, hekim, hoca, üstad, büyük filozof, asrın yeganesi, ansiklopedist, insanlığın öğretmeni gibi lakaplarla ün kazanmış büyük alimimiz, Dahi matematikçi ve astronom Nasraddin Tusi'yi kendisine Başbakan ve Maliye Bakanı yaptı. Peki kimdir Nasraddin Tusi? Nasraddin Tusi astronomi, özellikle deneysel astronomi, matematik ve geometride isim yapmış bir alimdir. Tam adı Ebu Cafer Nasıruddin Muhammed bin Muhammed bin Hasan Ebu Bekir'dir. Onun Hicri 579 yılında Hemedan veya Hamedan yakınlarında Bahar adı verilen bir nahiyede doğduğu, sonradan Horasan bölgesindeki Tusa geldiği için Tusi lakabını aldığı ifade edilir. Tusi çocukluğunu ve gençliğini Tuz şehrinde geçirmiş, ilk öğrenimini hukuk ve ilahiyat bilgini olan babasının gözetiminde yapmıştı. Babasının arkadaşı ve devrin ünlü matematik bilgini olan Kemalettin Muhammed Hasid'den matematik öğrenmiş, daha sonra logaritma, mantık, hikmet ve idrak nazariyesini, şarkın aristosu kabul edilen i̇bn Sina'nın öğrencisi, Azerbaycan filozofu Behmen Yar'dan almıştı. Onun henüz genç yaşlarındayken engin bilgi, geniş ve muhayile ve keskin hafızaya sahip, hür fikirli ve ihtiraslı bir araştırıcı olduğu anlatılıyor. Tuzi, çocukluk çağında büyüklerin meclisinde oturup dini, felsefi tartışmaları büyük bir dikkatle izler ve derin düşüncelere dalardı. Nitekim sayısız eserleri arasında ona büyük şöhret kazandıran ve ilk eserlerinden biri olan, dünyada ün kazandıran ahlak-ı bu tür meclislerin çocuklar için ne kadar gerekli olup onlar üzerinde derin tesirler meydana getirdiğinden büyük bir özenle söz eder. İsmaili valisi Nasır Muhteşem'in davetiyle Kuhistan'a gelen Tuğsi, İsmaililerin yanında büyük saygı görür ve fikri bakımdan onlar üzerinde etkili olur. Fakat zaman geçtikçe ilişkileri bozulur ve Alamut Kalesi'nde göz hapsinde tutulur. Buna sebep olarak İsmaili valisinin sınırsız siyasi ve manevi egemenliğine karşı çıkması gösteriliyor. Tuğsi, 22 yıla yakın İsmaililerin yanında bulunmuş, Ağır şartlar altında astronomi, felsefe, mantık ve diğer ilmi sahalarda önemli eserlerinin çoğunu burada yazmıştı. Hülagü tarafından Alamut Kalesi'nin alınması ve İsmaililerin yenilgiye uğratılmasından sonra 1256'da özgürlüğüne kavuşan Tosî, Moğolların yanında yer almaya başladı. Hülagü'nun danışmanı oldu. İsminin duyulması ve önemli bir şöhrete ulaşmış olması, ekonomik ve mali işlerden iyi anlaması, Hülagü'nun nezdinde iyi yer edinmesine vesile oldu. Tuğsi, devlet yönetme sanatını, ekonomi ve mali işleri iyi biliyordu. Bu da ona, İlhanlılar devletinin mali ve ekonomik işlerinde söz sahibi olma fırsatını doğurdu. Nasiruddin Tusi yönetimde söz sahibi olmakla beraber ilmi çalışmalarını da sürdürmek istiyordu. Bunun için bir rasathaneye ihtiyaç duydu. Ne yazık ki Hülagü o zaman ilmi araştırmalara inanan biri değildi. Nasiruddin Tusi'nin rasathaneye kurma konusundaki önerileri astronominin sağlayacağı fayda konusunda böylesine muazzam para ve masraf gerektiren bir müesseseyi kurmaya değip değmeyeceği güvensiz ve katı katli hükümdarı kaygıya düşürmüştü. Ama Nasuruddin Tuğsi, kainatta olanları bilmek, bunun içinde her hadiseyi incelemek icap eder. Böylece bilinmeyenden doğan korkuyu yenebiliriz. Astronominin bize sağlayacağı faydalardan biri de budur diyerek Hülagü'yu ikna eder ve rastlathane için parayı temin etmiş olur. Efendim Nasuruddin Tusi'yi anlatmaya devam edeceğiz ama önce kısa bir eser arası. huzur ve gönlünüz afiyetle olsun. Değerli dinleyenler, radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda Nasuhrattin Tusî'yi anlatmaya devam ediyoruz. Nasuruddin Tusi, 1258 yılında Hülagü Han'ın onayı ve mali desteğini aldıktan sonra doğunun en muazzam rasathanesi olan Meraga Rasathanesinin yapımına başladı. Rasathane kompleksi temel ve yardımcı olmak üzere iki gruba ayrılan 13 binadan oluşuyordu. İlk bina grubunda astronomik gözlemlerin yapılmasına yarayan aletler yerleştirilmiştir. İkincisinde ise medrese, kütüphane ve dükkanlar yer alır. 30 bin altın dinara mal olan rastatane, yapılmaya başlanmasından 12 yıl sonra, 1271'de tam olarak faaliyete geçer. Rastatane tek kelimeyle muhteşemdir, emsalsizdir. Zamanın en modern ve mükemmel aletleriyle donatılmıştır. Bunlardan bir kısmı bizzat Nasurettin Tuğsin'in kendi icadıydı. O mevcut bazı aletleri de geliştirerek mükemmel hale getirmişti. Bunların içinde daha önceden hiçbir yerde görülmeyen, beş daireden meydana gelen harika bir usturla bulunmaktaydı ki, görenleri hayrete bırakmaktaydı. Bunlar ekliptik, ekvator, arz dairesi, ekinox ve meridyeni tespit etmek içindi. Değerli dinleyenler! Nasuruddin Tusi, Hülagü tarafından kendisine verilen 20 bin düka altını Bağdat, Suriye ve Mezopotamya'dan kitaplar getirerek 400 bin ciltlik muazzam bir de kütüphane oluşturdu. Dünyanın çeşitli yerlerinden tanınmış ilim adamlarını topladı. Dımaşk, Tiflis ve Musul'dan ta İspanya'ya varıncaya kadar birçok şehirden ünlü bilginler getirtti. Merak'a kısa zamanda astronomik cihazları, engin kütüphanesi ve bilginleriyle büyük bir ilim merkezi haline gelmiş, kendisinden sonra yapılacak rasathanelere örnek teşkil ederek, önü ve yapılan çalışmalarının sonuçlarıyla Roma'dan Avrupa içlerine kadar tesirini sürdürmüştü. Tusi’nin rehberliği ile bilimin çeşitli alanlarında birçok kıymetli eserler ortaya konmuştur. Kendisi de buradaki çalışmalarıyla astronomi, matematik, tıp, mantık, psikoloji, felsefe, edebiyat, coğrafya, ilahiyat ve güzel sanatlar gibi çeşitli alanlarda 70'ten fazla eser vermiş, ansiklopedist bir bilgin olarak şöhret bulmuştur. Nasreddin Tusi uzun yıllar faaliyette kalan rasathanesinde birçok incelemelerde bulundu, rasatlar yaptı. Gezegenler teorisini geliştirerek bunu Batlamyus'un tertibatıyla sentez yaptı ve bütünleştirdi. Buna rağmen bazı meselelerde ona tenkitler yönetmekten de çekinmedi. Bu çalışmalarıyla Kopernik'e öncülük yaptı. Nasurettin Tusi'nin astronominin bugünkü noktaya ulaşmasında büyük hizmetleri oldu. Kopernik, Ay'ın hareketleriyle ilgili teorisini ortaya atarken bir İslam astronomu olan İbni Şatır'dan kullandığı tertibattan faydalanmıştı. Ayın ötelenme hareketinde ise Tusi'den onun iki daireden meydana gelen tertibinden istifade etmekten çekinmemişti. Nasrüddin Tusi yerin presesyonunu 51 dakika olarak tespit etti. Bugün modern aletlerle tespit edilen değerse bundan çok farklı değil. Sadece 50.2 dakikadır. Tusi'nin yaptığı ilmi faaliyetlerden önemli bir tanesi de trigonometriyi ayrı bir bilim haline getirmesidir. O zamana kadar bu ilim dalı astronominin bir dalı olarak görülmekteydi. Amerikalı ünlü tarihçi Will Durant, İman Çağı adlı eserinde Nasurettin Tusi'nin trigonometriyi astronominin bir kolu olmaktan çıkardığını, onu bağımsız bir ilim haline getirdiğini ve bu hususta bir eser yazdığını söyler. Kitab-ı Şekil Kutlu adındaki bu kitap, 200 yıl sonra ancak kaleme alınabilen Regio Montanos'un Dötranglis adlı eserine kadar sahasında tek kitap olarak kaldı. Eserinde küresel trigonometriye de yer veren Tuğsi, geometride önemli bir otorite haline geldi ve kendisinden sonra gelen bilim adamları, ileri sürmüş bulunduğu tezlerin üzerine herhangi bir ilave yapamadılar. Onun hizmetlerinden biri de, Öklid geometrisiyle ilgili çalışmaları olmuştur. Onun zamanına kadar Öklid'in 5 numaralı aksiyomu ispatsız olarak kabul ediliyordu. Paraleller aksiyomu denilen bu postulat hakkında ilk şüpheyi atan o oldu. Yeni bir postulat kuruyor, eski postulatın tutulamaz olduğunu söylüyor, modern geometrinin temellerini atıyordu onun görüşleri sonradan gelen ve öklit postülatına bağlı olmayan geometrinin kurucuları sayılan 1793-1856 yılları arasında yaşamış Rus matematikçi Lobachevski ve 1826-1866 yılları arasında yaşamış Alman matematikçi Riemann'ın çalışmalarına temel olmuştur. Bıraktığı yazılı eserlerin başında Tusi'nin Ezzicül İlhali adlı eseri gelir. Zeycül de çok sayıda matematik, astronomik ve coğrafik cetveller yer alır. En önemlileri sinüs ve tanjantın 60'lık sayı sisteminde üç rakamlı trigonometri cetvelleri ve 13. asırda meşhur olan 256 şehrin coğrafi koordinatlar cetvelidir. Ayrıca Merek Arasathanesinde gök cisimlerine ait yapılan astronomi cetvelleri, Kepler'in 1627'de yayınladığı astronomi cetvellerine kadar 368 yıl Avrupa Arasathanelerinde kullanılmıştır. Zici İlhani'de takvimler, gezegenlerin hareketleri ve astronomiye dair tatbiki bilgiler yer alır. Eserin başlangıç bölümünde Cengiz Han'dan Hülagü'ye kadar Moğol tarihinin çok kısa bir özeti de verilmektedir. Tusi'nin yaptığı ilmi faaliyetler anlatmakla bitmiyor efendim. Dilerseniz yine bir eser arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için दा... yerinden nil çelim her sırata geçelim la ilahe illallah bulasın, varasın, nur çebilir olarsam Ka inahe illallah Allah. A... yoludur yüce akra akra değerli akra Efendin dinleyenleri müzikle araladığımız İslam bilginleri ve icatları programımızda Nasreddin Tusî'nin ilmi çalışmalarından bahsediyorduk. Felsefeci Tusî'nin fikrine göre devlet yalnızca adalet esasına dayanırsa uzun müddet yaşayabilir. Adaletin ise birçok şartları vardır. Bunlardan birincisi halkın bu dört tabakası arasında uyumu sağlamaktır. Ona göre bu dört tabaka ya da sınıf halk, 1- Aydınlar yani kalem ehli, 2- Askerler yani kılıç ehli, 3- Bürokratlar yani muamele ehli, 4- Çiftçiler yani ziraat ehlinden ibarettir. Tuzi bu dört sosyal sınıfı tabiattaki dört unsurla mukayese ederek alim ve aydınları suya, askerleri ateşe, muamele ehlini havaya, çiftçileri de toprağa benzetir ve şöyle der. Bu dört grup birlikte el birliğiyle ahenkli bir şekilde faaliyet gösterirlerse medeniyet ve insanları mutlu eden bir sistem ortaya çıkar. Sonuç olarak Tuzi'nin dünya görüşünde insan merkezi bir yer tutar. O çalışmalarında insani davranışın temel kriterlerini belirlemeye çalışır. Bu maksatla o, ahlakı ı nazaride ideal insan, ideal aile ve ideal toplum oluşturmak problemlerini de ele alır ve toplumların ana unsurları olan birey, aile, devlet ve diğer toplumsal alt birimlerin temel yapılarını çözümleme yoluna gider. Nasruddin Tusi'nin çocuk terbiyesi üzerinde de durduğunu görüyoruz eserlerinde. Bu mevzuda geniş araştırma ve açıklamalarda bulunmuştu. Ondan faydalanan Avrupalı bilginluk konuyu daha da genişletmiştir. Demek oluyor ki Nasruddin Tuğsi, Luke'e de öncülük etmiştir. Tusi'nin dünya görüşünün temel dayanağı ise bilimdir. Onun fikirlerini günümüze taşıyan en önemli yanı da olaylar karşısındaki bu bilimsel tutum ve yaklaşımı olmuştur. Nasurettin Tusi'nin İlhanlı Devleti'nin kurucu ve hükümdarı olan Hülagü'nün yanında etkili konumu bu hükümdarın ölümünden sonra da devam etmiştir. Tusi 1274 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Tuğsi farklı ilim dallarında sayıları yetmişi geçen eserler kaleme almıştır. Eserlerinden önde gelenler şunlardır. Bahsedeceğimiz ilk eseri Tezkirefi İlmil Heye adını alır. Bu eser astronomi ilmi ile ilgilidir. Dört bölümden meydana gelmiş olup, birinci bölümde geometrik, kinematik, basit ve karmaşık hareketler, ikinci bölümde genel astronomik kavramlar, İkliptikte meydana gelen değişmelerin, Merkür ve Venüs'ün hareketleri, astronominin kısa açıklaması, kullanılan kavramlar, 3. bölümde yer küresi ve diğer gök cisimlerine yaptığı etkiler, denizler, deniz rüzgarları hakkında bilgiler, 4. bölümde ise gezegenlerin büyüklükleri ve mesafeleri ele alınmıştır. Tansuhname'yi i İlhani, Farsç olarak kaleme alınmıştır. Hülagü'nun isteği üzerine 1256-1259 yılları arasında kaleme alınmıştır. Mineraloji özellikle kıymetli taşlar hakkındadır. Dört bölümden oluşan eserde taşların jeolojik yapıları, bulundukları yerler, renkleri, özellikleri, ilaç olarak kullanılabilenler, nelere iyi geldikleri ve nasıl kullanıldıkları gibi bilgilerle Biruni'ye yapılan atıflar da yer almıştır. Ezzicül İlhani adlı eserini de yine Hülagü'nun isteği üzerine yazmıştır. Eserin aslı Farsç olarak 12 senede yazılabilmiştir. Dört ciltten oluşan eserin birinci cildinde Çin, Yunan, Arap ve Fars takvimleri, ikinci ciltte Gezegenlerin Hareketi, üçüncü ciltte ise Yıldız Hareketleri izah edilmiştir. Eser Şihabüddin Halebi ve Ali bin Rifai tarafından iki defa ayrı ayrı Arapçaya çevrilmiştir. Kitab-ı Şekil Kutta, trigonometri ile ilgili bir eserdir. Beş ciltten meydana gelmektedir. Düzlem ve küresel geometri hakkındadır. İlk defa bu eserde trigonometri astronomiden ayrı olarak verilmiştir. Bu yüzden orta çağın en büyük eserlerinden biridir. Sinüs teoremi iki ispatıyla açıkça verilmiştir. Ayrıca dik açılı üçgenlerin çözümü için altı temel bağıntı açıklanmıştır. Diğer üçgen çeşitlerinin çözümü de bunlara bağlanarak verilmiştir. Bir ahlak kitabı olan eseri ise Ahlak-ı Naziri adını taşır. Eserin Arapçaya tercümesi de yapılmış, bilahere İngilizce ve Almanca'ya da tercüme edilmiştir. Konusuyla ilgili olarak İslam dünyasında yazılmış ilk sistematik eser olduğu ifade edilir. Değerli dinleyenler, bir İslam bilginleri ve icatları programımızı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle hoş ve esen kalınız efendim.